بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعيد بالله تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترقى وَتَرْضُوا لَنْ تَشَاوْا بِغَيْرِ حِشَابٍ صَدَقَ اللّٰهُ Kıymetli kardeşlerimiz Geçen dersimizde de beyan ettiğimiz üzere bu mübarek Ramazan şerifte fırsatlar var, ganimetler var çok istifadeler var edebilenlere ne mutlu. Gecelerimizin, günlerimizin saatleri keskin kılıç gibi kesiyor. Bizi ahirete şevk ediyor. Hepimiz ölüme doğru, ahirete doğru, kabir alemine doğru sürüklenmekteyiz. Elimizden de bir şey gelmiyor. Kalalım desek kalamıyoruz. Gidelim desek gidemiyoruz. Aciz, güçsüz, imkansız bir halde Rabbimiz kadir Mutlak Teala'nın tasarrufları altındayız. Hala kendinde bir şey olduğunu düşünen, yani yaparım, ederim, giderim, işte ileride namazlarımı kılarım, ta gencim, sağlıklıyım işte, yaşlanınca zaten sağa sola çıkamam, bir yere gidemem. oturum ibadet yaparım falan diye. Hesap yapanlar ne kadar enayidir. Çoklarına istedikleri fırsatlar verilmemiştir. Helekel <gülüyor> müsevvifûn Sevfeciler helak oldu. Ne demek, sevfen yakında tevbe ederiz, sevfen yakında zikrederiz, sevfen yakında şükrederiz. E şu anda benim işte gençliğim var, efendim eğlenecek kuvvetim var, imkanım var, param var diye millet nasıl oyalanıyor, boyalanıyor. Yani ne fuzuli işlerle şu ömür sermayesi tüketiliyor. Ondan sonra cehenneme girince de hiç dönüşü olmayan bir yola girilmiş oluyor. Estagfirullah, <gülüyor> fiha. Onlar cehennemde feryat edecekler. İmdat diyecekler. Medet talep edecekler. Yani ya Rabb't tut elimizden biz mahf olduk. Bizim hiç bir hayrımız yok. Biz artık bundan sonra ebediyen ne rahatlık göreceğiz, ne ferahlık göreceğiz, ne bir yudum su içeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Biraz oruç tutuyorsunuz da bu günler serin. Ben size başından Allah'ın izniyle söz vermiştim. Demiştim serin olur. ...mubarek evvel rahmet olur demiştim ama... ...hadis-i şeriflere göre. E, tabii tabi... ...her yer böyle serin değil. 40-50 derece sıcakta da tutanlar var. E şimdi de insanlar çok... ...zor işlerde çalışanlar var. Fırında ateşin başında çalışan var, körük... E, ...körükçüler var. Efendim... ...birçok işler... ...sıcak ortamlarda... ...yani... İcra ediliyor. Şimdi susuz kalmayı anladınız mı? Bir yudum suyun ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? Açlık bunun bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Cehennem burası. Bir, binlerce sene yansan bir yudum su yok. E nasıl yaşayacak bu adam? Nasıl yaşayacak? Adamı su yaşatmıyor ki allah Teala yaşat. Su içen yemek yeni de öldürüyor. Aç duran da yaşatabilir. Onun için لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا Cehenneme giren ne ölebilecek, ne dirilebilecek. Hayat dediğin insan bir nefes alır. Bir sağına bakar, sonuna bakar. Bir yatar kalkar. Ölüm dediğin, hani öleyim de kurtulayım. Ama bu cehennemde nerede? Ne ölmek var, ne yaşamak var. Can boğazı gelmiş, dayanmış. Ne içeri girip bir nefes alabilirsin. ...ne dışarı çıkarıyor, çıkıyor, ölüp kurtulabilirsin. Böyle bir durumda insan... ...hele ki kafir ölürse imanını da kurtaramazsa... ...ebedi kalmak durumu var. Niye alıyorsun bu belayı başına? Niye tercih ediyorsun bu durumu? Niye tercih ediyorsun? İçki içmeden duramıyorum, kumar oynamadan edemiyorum... ...zina yapmamış, e, e, efendim kendimi zapt edemiyorum. ...ondan sonra faiz yemeden efendim... Geçinemiyorum işte. Bütün haramlara bulaşmadan duramıyorum diyorsun. Ya e sen şimdi bunun arkasını düşünüyor musun? Burası bir anda bitti. Bunu görmüyor musun ya? Dünyanın kuruluşundan bu yana yedi bin senelik bir... Yani insanlık alem için konuşuyorum. Dünya Adem Aleyhisselam'da binlerce sene evvel yaratıldı da. İnsanın yaratılışından beri. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından beri şu insanların iki de bir kazılarda arkeolojik kazılarda şehirler çıkıyor. Eski şehirler çıkıyor, eski medeniyetler çıkıyor. Yerin diblerini oymuşlar, efendim mağaraları oymuşlar. İşte efendim bir bakıyorsun, ooo bir şehir üstte gözüküyor." Geçen nerede çıktı bu? Efendim bir şehir altta çıkıyor. O ne, ne şehir tarafında falan da çok var. Dipte şehirler nerede niyetler efendim neler yaşanmış neler Mevla hep bunları Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Ekem ehlekne kurun nuh. Nuh'un ardından nice kar karınları yani asırlara halisini helak ettik. Nuh aleyhisselam ma kadar hep Müslümandı. Nuh aleyhisselam ümmeti çok kafirlik etti. Ondan sonra gelenlerden, Nuh Aleyhisselam'dan sonra da yine onun oğullarından hep Müslümanlar geldi ama yine şeytan durmaz. Ee, i̇mtihandır. İnsanda da bir nefis var. O da gemiyi içten deldirmeye çalışıyor. Şeytan dışarıdan ve böylece herkes kafasına göre bir put vuruyor. Bir şey bulamazsa ineğe bu, tapıyor. Bir şey bulamazsa maymuna tapıyor. Fareye tapan var ya. Mevla halbuki akıl vermiş, fikir vermiş. Şimdi zerre kadar aklı olan şu Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, şunun ayetlerinin efendim insanın hitap ettiğini, ebedi ahireti bildirdiğini de, anla, anlamaz mı ya? Bakan yok. Ancak felsefe, ancak mantık, ancak efendim aklıma şöyle yatmaz, böyle kalkmaz. Şu bulduğun ilmi Kur'an'i, ne lazım ilmi Yunan'i? Yani Kur'an ilmi var iken Yunan ilmiyle ne işim var? Ve bugün ilahiyatçı geçiren, din adına konuştuğunu söyleyen adamların çoğu, adamların çoğu şimdi Ramazan'dır televizyonlardaki biri. neler var? Vaktim yok ba bakma takip etmez zaten. Baksam şeyleri bozuluyor. Ehli sünnet dışı. Adem Aleyhisselam babası var diyen adamı da dinliyorlar. Efendim Meryem Validemiz'e çift cinsiyet var diyen Mehmet okuyan bir de beyaz tv'ye bir de çıkarıyorlar. ...mış dediler. Bilmiyorum. Evvelce de çıkarıyorlar. Yani mucizeleri inkar eden... ...Kuran'ı inkar eden adamları da... ...hoca diye ayet okuyor diye çıkarıyorlar. Zaten bu... İslami geçinen... ...yani kanallar... ...fesadı, ifsadını... ...şarkı türkü kanalları... ...solcu kanalları yapmıyor. Bize bizden olur anne olursa. Hepimizindekiler yok hacı hocadır, hacıdır, hafızdır diye önüne geleni araştırmadan etmeden ve araştıracak kurum, sorulacak kurum neresi? Diyanet. Efek ve idel min hufeset. tuz da bozulunca etineyle <gülüyor> koruyacaksın. Tuz da bozuldu. Oradan da yanlış yanlış fetvalar geliyor. Allah bu millete Allah ...meclis komisyonu da derdine düşmüş. İşte böyle şeyler oluyor. Efendim, Diyanet buna yeterli olmuyor diye... ...meclis komisyonu da... E, ...eveçlik işte günü rapor çıktı. Yani önüne gelen... ...hocayım diye çıkıyor, önüne gelen ayet hadis okuyor... ...fakat manayı yanlış mı veriyor? Uydurma rivayet mi yapıyor? Şey Din istismarı mı yapıyor? Herkes ben Şeyh'im, Mehdi'yim, bilmem neyim diye iddialar mı yapıyor? ...daha şu yakın zamana kadar şu FETÖ'nün ne kadar sabık olduğunu anlatamadık ya. Senelerce anlattık, kimse dinemedi. Dertleri din değil, dertleri siyaset. Dertleri din olsaydı... Şimdi... E, ...İhsan eli açığın, o gezicilerin başı var ya... ...ne namaz var diyor, ne farzı var diyor, ne cezası var diyor, ne kazası var diyor. Bugün çıkmış Alt TV'ye Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi nurumuzu alma Ya Rabbi, zelak etme Ya Rabbi. Yani insan gündüz, gündüz görse korkudan düşer. Böyle bir Mevla Teala hal vermiş. İnkar edenlerin memleketini alıyor ya. Bizim Anadolu'da bir Rabbiye silinmiş sirin, derler. Yani böyle bir durumu var. E şimdi bu adam siyaset bakımından hükümetten yana olsaydı... E, Namazın farzı yok, cezası yok, kazası yok deseydi bile e, bu İslami geçinen kanallar bunu çıkarır mıydı? Bal gibi de çıkarıldı. Çünkü onların derdi namazın kazası yok diyerekten dinden çıkmak veya namazın cezası yok diyerek Meryem suresinin adini inkar etmekten dolayı kızmıyorlar ki. Allah için e, gazaplanacak içlerinde bir mekanizma çalışmıyor yani. Rabbufillah buzulillah yani Allah yolunda sevmek Allah için buz etmek. Allah'ın dinine hizmet edenleri Allah için sevmek, Allah'ın dinini yıkmaya çalışanları Allah için sevmemek. Böyle bir mefhum gelişmemiş ki bizim Müslüman takımında. E şimdi adam gezicilik yaptı, bilmem necilik yaptı, hükümette ters düştü diye onu kanallarına çıkartmıyorlar. Tamam doğrudur, özgürsünüz. İsteğiniz istediğini çıkartmaz. Ben ona bir şey demiyorum. Bu Böyle adam çıkartılır mı zaten? <gülüyor> Satıray'dan çıkmış. Ama Mehmet Ogen nasıl çıkıyorsun kanallarınıza? Mehmet Ukya'nın dediği şeyden aşağı mı? İsa neli açıktan? Fazlası var aşağısı yok. Ne dedi? E Meryem valide dedi mucize yok ki dedi babasız çocuk olmuş. Nerede dedi babasız çocuk olacak? Onda dedi erkek hormonu da var kendi içine çiftleşti dedi. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in inlemesel İsa, indi Allah'ı mesela Adem, İsa'nın durumu Adem'in haline benzer. خَلَقَوْمِ تُوْرَبْ <gülüyor> Adem'i topraktan yarattı. Tüm <gülüyor> كُنْ فَيْكُونَ toprağa dedi insan ol, toprak hemen insan verdi. Bu Adem babamız hakkında. E şimdi bir ayet iki tarafı da çökertiyor. Zaten dünür müne olmuşlar. Bir Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaradığını söyleyerek İslam oğlu gibi yani Adem Aleyhisselam'ın babası var diyeni İslam aleminde bir kişi tımarhaneye bile göndermez. Çünkü der ki tımarhane de tımar etmez ıslah etmez. Bağlasan durmaz. Hiçbir hapı ve çaresi de yok. Hiçbir yani uyuşturucuyla falan da efendim, sakinleştiremez. Adem Aleyhisselam'ın babası var diye. Bu ayetten ama İslamoğlu'nun dünya kadar hala seveni dinleyen bürokrasi adamı var. Anladın mı? meclisi adamları var. He mecliste. Benim bir tane adamım yok. Şey, adamın Laz'ın dediğine dön, döneceğim yani yakında. Gitti ayıyı vurdu ya. Ev, av sezonu değilmiş bilmem ne. Ondan sonra Laz'ı aldılar mahkemeye. Ayının hakkını savunuyorlar. Tabi savunma Hayvan hakları da var. Savun, savunulacak tabi falan falan. Neyse. E buna ceza çıktı bilmem neyse. E bu dedi. Ya dedi ben dedi Allah'ın dağında efendim bana saldıracaktı ve neyse canımı zor kursan. Ben ayıyı vurdum. Sensin dedi bana nasıl ceza veriyorsun? Verir dediler. Neye göre veriyorsun dedi. Kanuna göre de. Nerede kanun var? E dedi bak şöyle şu, şu, şu maddeyi okutular. Allah Allah. Kim yapmış dedi bu kanunu? Dedim milletvekilli. Nerede onlar dedi. Mecliste. Meclisler dedi. Ankara'da. E Dedi şimdi dedi. O dedi mecliste dedi. Ayıyı koruyan, kanunlar yapan adamlar var da. Ayının orada dedi adamları var da. Beni orada koruyan adamım yoksa dedi, öldürün beni dedi ya. Açtı göğsünü. Dedi ne ayı öldürüyorum ki dedi. Beni öldürün gitsin dedi bu iş. Yani İslamoğlu'nun mecliste adamları var da. Mehmet Okuyan'ın taraftarları var da. ehl Süneti Sünnet'i müdafaa eden bir insanın başına bir iş gelse benim başıma neler geldiğini bir tane müdafaa eden olmadı. Ziyarete gelen bile olmadı kaçamak gizli. Halbuki... Herkes resmen de gelebilirdi. Bir tane hep bile gelen olmadı. Çünkü dertleri din değil. Dertleri eli sünnet değil. Dertleri Kur'an şeriat değil. Değil değil. Anlatamıyorum size. Yani adam hükümetin bir şeyini eleştirebilir yani. Bu adam asla çıkamaz hiçbir kanala. Misal. Ama sen eğer kalkıp da efendim ona buna yağcılık edersen Bakana takana, bürokrata. Her yerde dolaşırsın. Her gün birisine davet eder. Ama bu adam yanlış konuşuyor. Bu diyor İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratıldığını inkar ediyor. O da bir görüştür. Ben nasıl görüş? Kafirlikte görüş olup kafirim de çıkışın içinden ben de sana diyeyim o da bir görüştür. Müslümanlıkta böyle bir görüş yok. Nasıl Müslüman olacaksın? Allah bunu yap yapamaz diyorsun. Kadir değil diyorsun. Allah mucize yapmaktan aciz diyorsun. Haşa. Biz peygamberin mucizesini kabul ediyoruz. Evliyanın kerametini kabul ediyoruz. Bu Allah'ın kudret sıfatını kabul etmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Zaten peygamberde, evliyada kudret sıfatını aslında yaratmak yok. O ayrı bir şey. Yine Allah'ın yaratması devrededir. Tezahürü velinin elinde oluyor. Nebinin elinde oluyor. Ama sen Allah'ın sıfatı... E bayındır. Yine bilmiyorum belki de çağırıyorlardır kanallara şuraya buraya. Adam Allah bilmez dedi ya. İlahiyatçı bilmem ne yazar. Bu senelerce İstanbul Müftülüğü'nde fetvalara bu cevap verdim. Senelerce. Fetva dairesi Bilmek Başkanı neydi bu? 5-10 sene evvel. Ve bu adam telefonda sesi var işte. Yani Allah ne bilsin diyor seni kimden evleneceğin. Yani Allah'ın kudretini inkar edenler. ilim sıfatını inkar edenler. Yüce Rabbimize hakaret edenler. Ya bunu sen ateist mateist kavur, ne diyorsun karikatür marikatür yaptı diye sen ne yapıyorsun? Fransızın gavuruyla İngiliz'in gavuruyla. İçimizde burada ilahiyatçılar. Allah'ın kudretini resmen milletin önünde Ramazan günü de inkar ediyorlar. Çıt yok. Çünkü neden? Dertleri din değil. Diyanetin derdi din değil. Hükümet ne yapsın? Diyanetin derdi din olsa bu yanlışlıkları konuşanlara bir yapar. Nerede duyduk böyle bir reddiye? Hiç. Çünkü kendileri reddiye yapılacak hale geldi hatta. ...Mevlüt'ü Nisan'a çeviriyorlar. E şimdi... ...onun için... ...yani... ...bizim derdimiz din olsa... ...Allah'ın derdi dinini muhafaza diye bir... ...gayemiz olsa, hedefimiz olsa... ...benim aleyhimeymiş, deyimeymiş, hiç büyüğüm ki. Ben bir adam el-i olsa, benim aleyhime neler konsa ...ben onunla uğraşmıyorum. Hiç de yapmıyorum şahsen. Çünkü neden? E şimdi adam beni sevmeyebilir, ben sevmek iman şartı değil. El-i sünnet olsun, bir milleti... ...zehirlemesin, benim dinden imandan etmesin yani, benim derdim o. Ama bakıyorum, benim hassasiyetim pek adam göremiyorum. Adam diyor ki kuruluş, şahıs kim olursa, adam diyor ki ben deniyorsun... ...itikadı ne olursa olsun. Milletimiz zehirlemiş, ona mı tecavüz etmiş, öbürünün parasını mı yemiş? Ben. E ben de niye? Bana hürmeti var, bana hocam diyor. Ya sana hocam demekten adam Müslüman mı oluyor kardeşim? Orada Allah'ın kudretini inkar ediyor, öbür ilmini inkar ediyor. ...öbürü adlerini inkar ediyor. Bu ne olacak? Millet böyle bir cehalet ve gaflet ve dalalet içerisinde... ...ramazanları, bayramları... ...cehalet kadar büyük... ...karanlık bile değil, bazı ...karanlıklar içerisinde... ...bir karanlık öbürünün fevkinde... ...öbürü öbür üstüne... ...çurlanmış vaziyette... ...elini çıkarsa elini göremeyecek. Zibri karanlık buyuruyor yani hani... Kur'an-ı Kerim'de, Nur Suresi'nde. Nur suresinde adı da üstünde yani. Nursuzlardan bahseden bir sure de onun için. <gülüyor> Allah göklerin, yerlerin nurudur. Yani nurlandırıcısıdır. Yani güneşi, ayı, ışığını, ziyasını yaratandır. Anlamında da geçiyor. Ondan Nur Suresi deniyor ama Allah kime nur vermediyse onun için asla bir nur yoktur buyuruluyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki Nur Kur'an'dan alınır, Nur Mevla'dan alınır, Nur Sünnet'ten, ehl Sünnet'ten alınır. Herkesin kendi kafasına gittiği, kendini müşteyi zannettiği, ecel-ü menfil yeryüzünün en cahillerinin nutuk attığı, ahkam kestiği bir dönemde e, yaşamak e, beni o kadar rahatsız ediyor ki. O kadar rahatsız ediyor. Yani eskiden de tabii sapık fırkalar türedi, muteziresiydi, şu idi, bu idi. Cebriyesiydi, kaderiyesiydi, mürciyesiydi ama... ...adam yine bir, bir disiplin içerisinde, bir kavait yani prensipler diyorsunuz Türkçe'de. Kayde, yani o da gavurca da, Türkçe'yi bulamadınız zaten ya Arapça, Osmanlıca ya geçiyorsunuz. Efendim kavait, kaideler muvaciyesinde insanlar bir iş yaparlardı. Yani keşaf sahibi de, zemekseli de, muhtezilleden de ama adam sabah kadar da Kabe'de ibadet yapardı. Allame-i cihandı ama... Konuşacağın bir müştereklerim vardı. Konuş, konuşacağın karşını alıp muhatap olacağın konuşacağın müştereklerim vardı. Sen efendim Adem Aleyhisselam babası var diye adamlar ne konuşacaksın? İsa Aleyhisselam annesi çift cinsiyet vardı diye Mehmet okuyanlar ne konuşacaksın? Bu adamlara meotuk getirip millet edinletürüyorlar ya. Hükümetten korkarlar Allah'tan korkmazlar. Niye hükümetin aleyhine konuşan bir adam olsa konuşturmuyorlar kanallarında? E demek hükümetten korkuyorlar. Doğrudur. Ko konuşturmasın zaten. <gülüyor> ben de konuşturmam. Misal yani. Niye konuşturuyorum hükümetin haline konuşalım? Ayrı bir şey. Peki hükümetten çekiniyorsun da. Allah'tan niye korkmuyorsun? Bu adam Allah'ın hatini inkar ediyor. Nasıl bu milleti Ramazan günü zeydetiyorsun sen? Beyaz TV, siyah TV, gri TV, o efendim renkten renge TV'ler var. Ne işiniz var sizin ya? Siz ne? Ne derttesiniz ya? Allah var ya Celle Celaluhu. Öyle bir gazaplanır ki. Allah, düzenlerinizi bozabilir. Allah, ıslah ettiklerinizi ifsad edebilir. Allah, çok korktunuz, kesada uğramasından korktunuz, ticaretlerinizi alt üst edebilir. Bak, ben söylüyorum. ehl sünnet dışı adamları bile bile kasten ve mahsusen biz bu kadar ilanlar, atlarını vererek yaptığımız halde ki bunları biliyorsunuz hala bu adamın işte efendim arkası var, önü var, adamı var, tanıyanı var, hatırı var, gönülü var diyerek Allah'ın hatırını, İslam'ın hatırını saymayıp bu Kur'an'ı inkar eden, mücerin inkar eden adamları konuşturanlara söylüyorum. Vallahi lazım billahi kerim bu düzenleriniz yakında bozulacak. Bu düzenleriniz çok yakında bozulacak. Dünyada bozulacak, ahirette zaten bozulacak. Ahirette televizyon mu kuracaksın? Dünyada bozulacak. Bak tevbe edin. Bak istiğfar edin. Ben beni konuşturun, çağırın demiyorum. Çağırırsanız da gidemem. Vaktim yok. Hastayım. Şekerim 55 düşmüş. Makine yanımda isterseniz gösteririm. Hep 2 saat evvel 55'e düşmüş. Ben can çekişiyorum. Zor canımı kurtardığımda geldim şurada bir iki kelime konuşuyorum. Ağır hasta vaziyetteyim yani. Ben, ne, ne işim var yani ben? Param alıyorum oraya buraya gideceğim telefona. Ben Allah için konuştum. FETÖ işinde de anlamadınız. Şimdi bunlar için anlamıyorsunuz. Şii şey hakkında konuşuyorum anlamıyorsunuz. İstamoğlu anlamıyorsunuz. Kazık yemeden anlamıyorsunuz. Bela gelmeden anlamıyorsunuz. İlla kafamıza bomba mı yağacak? Etrafımız ateş çemberi. Savaş bütün etrafımıza sardı. İçimize atlamak üzere. NATO bile PKK ile PYD ile birleşiyor. NATO, NATO. Bırak Amerika'yı. Amerika zaten PYD'ciydi. Şimdi NATO da girdi işin içine. Türkiye'yi adam yerine koyup da rakka operasyonuna bile almıyorlar. Ve PKK, PYD çapurcu teröristleriyle iş tutuyorlar. Bunlar hayır alamet değil. Birkaç kuruşluk İsrail orada füze denemesi, balistik bilmem ne, füze denemesi yapıyor. 200 milyon Arap'ın ortasında 12 milyon var mıdır, yok mudur belli değil. Adamlar meydan okuyor. Çünkü neden? Adam muharref de olsa, değiştirilmiş de olsa, aslı astarı bozulmuş da olsa bir Tevrat şeriatım var diyor benim. Bir cumartesi, he? Bir cumartesine tazim etmem lazım diyor. Bizde cuma mı kalmış ya? Bize cuma mı kaldı? Cuma günü iş günü ya. Millet işten çıkıp namazı yetişemiyor. Güya Müslümanız. Cuma günü iş günü. Cuma saati iş günü ya. Bari saati bir saat evvelden, bir saat sonradan tatil et de adam abdestini güzel alsın da geri dönsün, işe yetişsin. Bir saat tatil bile ilaveten yok. Adamın öğlen yemeği tatilinde onu da Cuma'yı da kaynak diyor. Böyle işten mi var ya? Böyle Müslümanlık mı var? Nereden çıkartıyorsun? Ama adam ne yapıyor? Trump'ın damadı mı neymiş? Yahudiymiş. Adam orada... Uçabilmemesi lazım, hiç bilmem. E, Şabat günü yani cumartesi özel hahamdan izin alıyor. Ya tamam böyle bir şey dinde olmaz. E, hiçbir hoca adama özel sen bugün oruç tutamazsın diye izin veremez. Seferiysen kim olursa onunla o on tutamazsın. Seferi değilsen padişahın damadı olsan efendim tutacaksın. İslam'da böyle bir şey yok tabii ki ruhbanlık gibi türler. Ama misal, misal. Trump'ın damadı kalkıyor oradan havra şeyden e, ne diyeyim sana ...haham başlığından izin istiyor. Diyor ki benim bugün cumartesi uçağa binmemem lazım ama... ...siz diyor ben uçağa diyor... ...efendim binersem diyor... E, ...ben buna diyor... ...işte göğe Allah adına işte... ...hahamlar ittegadıyor... ...ahbâram ve ruhbânehum... ...erbâbem... ...mündûn illâhü mesihâhâmin ne maryem... E, ...Allah'ı bırakmışlar... hahamlarını papazlarını... E, ...rab edindiler diyor ya ad-i kerime... ...işte o da Allah adına yani... ...haham onu affedebiliyor. İşte kilise papazları günah çıkartıyorlar ya... ...hani nasıl... Allah adına nasıl da affediyorsun falan. Ayet-i kerimelerin hepsi meydanda zaten çıkmış. Ama adam orada değiştirilmiş, uydurulmuş, batıl dinine bile bir saygı duyuyor. Saygı, saygı, saygı. Oradan bile adamda bir ciddiyet oluşur ve bu ciddiyetten dolayı 200 milyon Arap'ın, 2 milyar Müslümanın dünyada İsrail'e dökme yok. Mesela ki 2 milyar Hristiyanın da yok. O da ayrı bir dava. Çünkü onlar da dinleri yani muharref de olsa muharefe de uymuyor Hristiyanlar. O da gitmiş. Ama bakıyorsun en şeriatçı kendine göre devlet. En sıkı şeriat kendi kitaplarının yani gökten indiği e, tabi sabit ama içindeki hükümler değiştirilmiş olan Tevrat şeriatı ile. Bir şeriatçı devlet şu anda dünyada var dersen nereye gösteriyorsun? İsrail gösteriyorsun. Çünkü şeriat kanunlar e, efendim mecmuasıdır. E kendi kitabına göre kanunlara en çok orası dayanıyor. E şimdi batılda bile olsa samimiyetin ve ciddiyetin nesi var? Bir karşılığı var. Yani bir insan e, ciddi olursa, samimi olursa bir işinde bir yerde bir şekilde başarıya ulaşıyor. Tamam ahirette, cennete gidemez şu bu. Ama dünyada bazı yerlere varıyor yani ciddi adamlar, gavurda olsalar. Niye? E adam çalışıyor, iş yapıyor. Senin beni gibi yan gelip yatmıyor. E sen Kur'an'a bakmıyorsun. Sünnete bakmıyorsun. el Sünnet'e bakmıyorsun. Ehli Sünnet Kur'an'da yok diyorsun bir de. Hadisler zaten de uydurma diyorsun. Ondan sonra Kur'an'da işine geldiğine göre yorumluyorsun. Yok mu Meryem Validemizin erkeklik şey var. Yok bilmem ne. Hatem Aşem babası var. Ve bu adamlara prim veriyorsunuz. Bu adamları televizyonlarınızda konuşturuyorsunuz. Her yerde adam yerine koyup masalarda bunlara ismine yer. Koltuk, sandalye, davet ayırıyorsunuz. Ondan sonra Allah bana niye itibar etmiyor? Sen Allah'ın dinine itibar ediyor musun? Allah sana itibar etsin ya. Sen Allah'a hürmet ediyor musun? Allah sana değer versin ya. Korunmuşluk versin. Hürmet dokunulmazlık demek. Arapçanın karşılığı. Allah sana dokunulmazlık verin kafana bomba yağdırın. Çünkü neden? Adam orada Yahudi Hristiyan çentek girecek dedi. Senelerce Müslüman kızı Hristiyanlarla evlen dedi. Bu FETÖ... Bu kadar anlattık, dinlettik. Bunların dizileri, kitapları, gazeteleri. Her şeyi anlattık, antika Adam dedi ki bizden iyi geçirmiyorlar. E bunların gücü var, kuvveti var. E bize biz de bunlardan yararlanıyoruz. Dediler. ha gördün yararlanmış. Yahu hesaplar ahirete kalmadan dünyada patlıyor ya. Dünyada patlıyor zaten. Yine Allah bizi seviyor da dünyada patlatıyor. Ya bu işleri göstermezse insan ahirette çıksa? Hepiniz cehenneme bakalım. Hepiniz diyalogçusunuz buyursam öyle. Hiç olmazsa şimdi biraz biraz tövbe imkanı var da. Biraz pahalıya patladı vatan millet için ama... ...kardeşim dinleyin diyoruz size ya. Dinleyin. Sonra kabirde inlemeyin. İnlemeyin, zır zır etmeyin. Ondan sonra girdin cehenneme. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ya Rabbi kurtar, Ya Rabbi kurtar. Çok zor bir şey bu cehenneme gibi. Ne olacak? Rabbena ahiricine ey bizim Rabbimiz ne olur bizi çıkar. Nasıl çıkarayım sizi Ya. Ben de karar verdim, hüküm verdim. Siz uyduruk kanunlarınızı uyguluyordunuz da ben ezeli kanunlarımı mı sizin hatırınız için terk edeceğim? Vaadimə vaidime kulf edeceğim. Ben ne buyurdum. Ben buyurdum ki eleze keferu ve kezzebu bi ayatina inkar edenler, ayetlerimize yalan sayanlar, Kur'an'ımızı inkar edenler işte ilahiyatçılar, işte televizyonlarda, İslami kanallarda ayetleri yalan sayıyor. Topraktan yaratılmadı diyor. Öbürü efendim öyle mucize yok diyor. İbrahim Esra'nın dört kuşun kafasını koparmış. Böyle bir şey yok diyor Mehmet Okuyan. O kuşlar sonra canlanmış gelmiş. Ayet, Bakara Suresi'nin dört satır Ayet hikaye diyor. E şimdi bu adamlar millete din anlatacak. Vay hele git ya. Hahan başı daha iyi anlatır. Hiç o Kur'an'ın ayetlerini bu kadar kılıfıyla inkar etmek. Kur'an'ı toptan inkar eder, iş biter. Ya bu geliyor. Ben de Müslümanım ya. Ben tefsir sürüyorum O Mustafa Üslük denen. Anlattım ya, video koydum size. Daha neler? Kur'an'daki hikayelerin, kıssaların çoğu öncekilerin masalları diyor. Daha da neler çıkıyor? Geçtikçe çıkıyor şimdi. Vurdukça şey geliyor. Yani Kur'an esatür evvelin, evvelkilerin paravraları diyor ya. Kur'an'daki kıssalara. Bu adam efendim tefsir profesörü ya. Efendim Mevla buyuruyor. Ben demedim bize ayetlerimi yalan sayanlar. Ulaqa sahabünler. Bunlar cehennemin devamlı adamlarıdır. Hünfiya halidun onlar orada. Ebedi kalacaklar hiç çıkmayacaklar. Ondan sonra girince de Ya Rabbi bizi çıkar. Ne olacak? Dünyada yapar olduklarımızı yapmayacağız Ya Rabbi. Anladık ki inkar kötü bir şey. Cahillik kötü bir şey. İçki kumar faiz fuhuş kötü bir şey. Biz bütün haramları işledik günahlar işledik belamızı bulduk. Belamızı bulduk. Onun için, e şimdi biz onları yapmayacağız. Namaz kılmıyorduk, kılacağız. Oruç tutmuyorduk, tutacağız. Vaz dinlemiyorduk, dinleyeceğiz. Alimleri dinlemiyorduk, dinleyeceğiz. Yaptıklarımızın dışında işler yapacağız. Çıkart bizi ne olur. Hey gidi kardeşlerim. Vallahi hepimiz hakkında aynı tehlike var. Hiçbirimiz cennete gideceğimizi kesin bilmiyoruz. E cennete gidemeyince, gidemeyince de cehennemden başka yer kalmıyoruz. Cehenneme girince de çıkart beni ya Rabbi diye bağırmaktan başka bir çare kalmıyor. Öyle gözü bakarak canlı canlı yanmak anlaşılır bir şey değil. Dünyada yaşanacak, tadılacak bir şey değil. Ve yani belki ufak tefek yanmış olanlar yanık azabından bir ufak bir şey bilirler. Ama neresi dünyanın ateşi, neresi cehennemin ateşi? 70 kere suya sokulmuş çıkarılmış yani. 70 kere hala şu dünyadaki ateşe bile hiçbir demir dayanamıyor. Demir. Demirleri eritiyor. Senin benim gibi zayıf insan. Neyimize güvenerek çıktık İslam'ın karşısına yahu? Neyimize güvenerek Kur'an'ın sünneti bırakıyoruz, ehli sünnetini terk ediyoruz? Kendi kafamıza göre takılıyoruz. Önüne geleni dinliyoruz. Ne tehlikeli alanlarda dolaşıyoruz ya. mayınlı sahalarda patlayacak bir tarafımız. Dünya mayını patlasa ayağın kopar, kafan kopar enniyatinde şehit olursun. E bu itikadi bozuklukta olanların peşinde giderken bunlar bizim ya bir itikadımızdaki bir zaruri meseleyi inkar ettirirlerse bize benim de aklıma yattı ya. Doğru söylüyor bu profesör. Bu doçent diyerekten imansız ölürsek biz ne yapacağız ya? E mevla ne cevap veriyor? Evellem nu'ammirkum ma men Ben size düşünüp doğru yola gelecek adamın, öğüt tutacak adamın efendim, vaz dinleyip, ilim tahsil edip zikir eline, ilim eline sorup ayet hadis öğrenip, e, tevbe edeceği, namaza başlayacağı, e, doğru alimler bulacağı ve ahiretini kazanacağı kadar ömür vermedi mi biz size? Yani hanginiz diyebilirsin bana ömür vermedi ya? Bir ilmihal, bir el itikadını okuyup da bir abdest namaz yapacak kadar belki bu gece ölüm geldi, belki yarın. Şurada vakit vermedi mi bize? Hangimize vermedi bu kadar ömür? Zaten vermediğini sormuyor ki. Çocukken ölene azap yok ki. E buluğa eridikten bir gün iki günlük namaz kılıp da öğlene sen niye bir sene namaz kılmadın diye soran yok ki. Herkese verdiklerini soruyorlar. La yükellifullahu nefsen Allah her cana ancak ne verdiyse onu sorar. Para vermediğine zekat mı soruyor? Sağlık vermediğine hac mı soruyor? Oruç mu soruyor? Sağat şartı var oruçta da. He. Peki size ömür vermedik mi verdik? E siz hiç duymadınız mı? Ahiret var, cennet var, cehennem var. İşte bu dünya hayatı kısadır. Bak ölüm gözünüzün önünde. Her gün en sevdiklerinizi alıyorum. Gidiyor. E ben bu dünya ahiretimi nasıl kazanacağım? Hiç mi düşünmediniz? Ve cakübün nezir? Size uyarıcı gelmedi mi? Uyarıcı peygamberler. Uyarıcı vaizler. Her zaman peygamber gelmez. Ben sizi bu kadar ahiret hadisi nereden okuyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müşkat-ı Nübüvvet, nübüvvet kandilinden almışım okuyorum. E size de peygamber geldi. Her elçiyi Resulü peygamberi kavminin diliyle gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tu biz Türk'üz. Arapça anlamıyoruz. E kardeşim onun Kur'an'ını size tercüme edip Türkçe'ye çevirenler gelmedi mi? Size Türkçe ananızın diliyle hitap edip doğruyu hakkı batılı söyleyenler gelmedi mi? E geldi. Geldi uyarıcı işte. Araplarda o cefem sallallahu aleyhi ve sellem görmedi ki bu dönemdekiler. Herkes sahabe mi yani? O zaman uyarıcı bize geldi şu anda bir tahmin bir genelge yayınlasa, yarın şu paralarınız, üç güne kadar şu paralarınız geçmeyecek, yeni para çıkarttık deseler, bu milletin aptalı, manyağı, salağı, diyelim ya, tımarhanelik, deli yani, raporlu. Bir kişide bile o eski para kalmaz. Çok nadir yani artık. Tamamen dünyadan soyutlanmış böyle. Hiçbir haber duymuyor. Çoluğu, çocuğu isimsiz, nesilsiz. Belki o duymaz. Üç gün içinde, samimi söylüyorum, 80 milyon İnsan anında bu duyuruyu anlar ve herkes parasını teptil eder. Yeniye çevirir çünkü neden? Elimde kalmasın üç gün sonra bu para geçmeyecek. Bak şimdi üç gün iki gün içinde bir tahmin 80 milyona ulaşıyor daha. Neden? Çünkü para. Dünya. Param geçmese ekmek alamam, param geçmese su alamam, param geçmese taksiye binemem. Ee, hayat duruyor. Peki ben sanıyorum ahirette hayatın ebedi cehennem olacak. ...sana uyarıcı gelmiş, sana peygamber gelmiş... eli sünnete göre imanı düzelt... ...sonra salih amel işte... ...ömür keskin, kılıç gibi kesiyor gidiyor... ...her an, şu, şu saniye ben konuşurken ölebilirim ya... ...bu kadar ipten telden tutan bir hayat... ...bunun neyine güvenip de sen Allah'a karşı geliyorsun ya... ...uyarıcı geldi sana kardeşim... ...niye uyarın uyarılmıyorsun, niye tesirlenmiyorsun, niye etkilenmiyorsun... ...desene ki sana ahirete inanmıyorsun... ...çünkü dünyaya inanıyorsun... ...hemen hükümet bir şey yapsa... ...iki gün daha af çıktı... Hemen verginizi yüzde, efendim, ona indirdik. 90'ını siliyoruz. Ama iki günün içinde müracaat edin dese, ...milyonlarca vergi borcu olan... ...bir bakıyorsun... ...iki günde kuyruk olmuş. Nereden duyduğunuz hepiniz ya? Ama para... ...dünya menfaati oldu mu? Hepsi duyuyor. Ama helal haram. Ayet hadis. İşine geleni duyuyor. İşte gelmeye duymuyor. o. <gülüyor> Femali zalimine minnasır. Tadın azabı bakalım. Mevla buyuruyor. cehennemde. Zıbarın bakalım. Zalimlerin yardımcısı yok. Zalim kim? E zalim yersiz iş yapan. Zulüm bir şeyi mahallinin gayrına koyan. E zalimsin tabii ya. Bu vakitleri sen her sünnet dışı sapıkları dinlemek için mi harcayın için verildi? Bu vakitleri sen namaz kılmayasın, terk etsin diye mi verildi? Bu vakitler sana zina edesin, iş keçesin diye mi verildi? E zalimsin. Ömür sermayeni almışsın. Götürmüşsün yani sermayeyi kediye yükledik hesap e Dünyada yüklersin ne oldu İflas ettin gittin aç kaldın dilencilik ettin Belediyenin çadırında bir şey yersin Donmak üzereyken de Allahlar seni zorla bile götürürler Bir yerde ısıtırlar <gülüyor> Gelin gelmediyse Anladık Ama ahirette ne yapacaksın kardeşim Kim seni acıyacak da belediye çadırını alacak ısıtacak. Kim seni efendim orada bir sıcak çorba içirecek ya Açlıktan ölüyor diye sana muda Kim edecek yani Zalimlerin yardımcısı yok ne demek zalimler? İşte ömür sermayesini, ebedi ahiretlerini efendim husran'a uğratanlar. Hasirat dünya ölü ahir. Dünyayı da kaybetti, ahirette kaybet. Zaten dünya en büyük zenginlerimiz ve e, sağlıklılarımız ve meşhurlarımız için de an meselesi. Öldüğün andır kaybediyor. Dünya bitiyor da, ama ahiret hiç kazanmadı ki zaten kaybetsin. Zal vel husranül <gülüyor> mübin. Bu aşikare zarar ziyandır Allah buyru. Ben sizin Zararınızı istemiyorum. Hiçbiriniz üvey kulum değilsiniz. Hepiniz öz kulumsunuz. Ben yarattım sizi Allah buyuruyor. Ne olur beni dinleyin. Bir kısa işte ara veriliyor. Ondan sonra inşallah Ramazan-ı Şerif'teki önemli bazı hususları anlatacağım inşallah. Bismillahülhamdülillahi sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve Şimdi ne dedik? Bize bir umür serması verildi. Ya ahirette bunun hesabı sorulacak mahşerde bin sene süren o zor günde sürecek o zor günde güneş tavan boyu yakınımıza geldiğinde insana Adem oğluna dört şey sual edilmeden ve cevabı tahsil edilmeden ayağı oynatılmayacak. Lâzüle kadem ibn âdeme hatta <gülüyor> Bu dört şeyden biri de nedir? Aynı ömrü. Yani bazı maddelerde öyle geçiyor falan. Yani o bir manada beş de olabiliyor ama genel manada ömrü soruluyor, özel manada gençliği soruluyor. Bizden gençlik geçti ama çoğunuzun gençliğiniz var kardeşlerim. An ömrünü nerede tükettin? Şarkı dinlemekte mi, türkü dinlemekte mi, satranç oynamakta mı, tavla oynamakta mı? Efendim namazda mı, zikirde mi, ilimde mi, irfanda mı, ibadette mi? Nerede tükettin? Ve en şebâbî fîme Gençliğini nerede çürüttüğü sorulacak. Şimdi güneş tavan boyu yakına geldi. Tavan boyusu demekle tavan şuraya ya. İki metre sonra tamam, belki de iki metre bile yok burası. Güneş buraya geldiğinde ya dördüncü kat semadan burayı yakıyor, kavuruyor. İnsan şu anda dünyada bile başı açık güneşin altında beş dakika duramaz çölde ya beyin karaması geçirir. Şuraya güneş tavan boyuna geldiği zaman... ...burun altında ölmemek işte dünyada olsa... ...anında erir de işte dedi mi sana ahirette? Ne ölür ne dirilir yani. Mevla öldürmüyor. Neden? E i̇şte. işte... Azap edecek. Ahirette çetin işler var. Eşi Mevla soruyor. Ömrünü nerede harcadın? Gençliğini nerede çürüttün? Sen bunun cevabını vermeden seni kıpırdatmam buyuruyor. Tabi bunun yanında amali malını soracak. Mimme kesebehu ve fime enfekah ...bu parayı nereden kazandın ve bu parayı nereye harcadın? Bunu soracak. E şimdi sen... ...şu saatler senin ömür sermayelerin. Bundan sonra da ne kadar bir e, nefesin var onu da bilemiyorsun. E o zaman... ...olanı Allah yolunda harcaman lazım gelmiyor mu? Sen niye göre hesap yapıyorsun ki? Daha yüz sene var, ben daha 20 yaşımdayım. E benim ömrümün ekseriyetini Allah yolunda harcarım. Ama neden sonra? Kırktan sonra. E sen... Böyle bir hesap yapılır mı? İnsan aleyhine bu kadar çalışır mı, dolaşır mı ya? Neye göre 40, neye göre 50? Çokları 40'ı göremeden 30'u göremeden öldüler. Her gün her saniye şu konuştuğum anda bile ölüyorlar nice gençler. E gelin biz Kur'an'a dönelim, ibadete dönelim, sohbetlere dönelim. Ben sohbetlerim sim az oluyor. Ama çayır vakitler iki saat, üç saat. Ne ilimler konuşuluyor, ne ayetler, ne hadisler konuşuluyor. Yani insan hidayet buluyor, namaza başlıyor. Efendim ne günahları terk ediyor. Yani ne insanlar ya. Hüngür hüngür ağlıyorlar adam geçen. Ben de şaşırdım yani. Hicazete gitmiştim cumada. Adam diyor ben diyor şarap şişesinin başından kalkmıyordum diyor. Gencecik çocuk. Bir tutamda sakal bırakmış şimdi. Kızılda bir sakalı var da. Senin diyor sohbetlerinden ben şimdi bu haldeyim. Şalvarı da var cübbesi de var. Bir tutamda sakalı var. Sizin çoğunuzdan sakalı büyük. Ben dedi şarap şişesinden kalkmıyordum dedi. Ben dedi ay yaştım dedi. Bu bana yani orada rastgele ulaşanlar. Çünkü ben çok insanlarla nasıl sınayım. Vakit bulup duramıyorum. Başıma da uçuşuyorlar. Gittiğim yerlerde yani. O bakımdan nasıl yapıyorum. Sohbetimi yapıp el çıkıyorum. Çıkmak durumundayım yani. Takatım yetmez insanlar. Maşallah çok derdi de olan var. Seven de var vesaire. E şimdi... Bak bu gencecik kardeşimiz içki şarabı bıraktı. Namaza başladı. şalvar tübbe bile giymiş. sakalda da bir tutam yapmış. Şu anda iftihaz üzere ibadet ediyor. Allah nazardan muhafazası. Hemen o anda yanında bir genç daha vardı. O da dedi bizde çok hakkım var. Biz dedi, namaz yapacağız. Bir şey bilmiyorduk dedi. Aynı anda yani. Bunlar böyle işte camiden çıkarken önüme düşenler. Yoksa ben anlatın bakayım hayat hikayenizi ...hangi sohbetten etkilendiniz bilmem ne... ...mektup yazın siteye bilmem ne mesaj ...diye ne okumaya vaktim var... ...ne böyle bir şey yok. konuşmaya vaktim var. Allah görüyor, biliyor herkesin ne yaptığını. Ama o hurafeciler... ...Meryem Validemizin mucizesini... ...Kur'an'da geçen bize inkar edenler... ...Efendim, Adem Aleyhisselam'ın babası var diyenler... onlar nasıl Bay'ındır gibi... ...Allah ne bilir senin kimle evleneceğini ...Allah'ın ilim sıfatını reddedenler... ...o Mustafa Öztürk gibi... Efendim böyle cihat mı olur bilmem ne o zaman Haçlı Seferi de kutsaldır. <gülüyor> yok efendim Kur'an'daki hikayeler palavradır diyenler, diyenler hurafeci olmuyor. Onlar bilim adamı, efendim doçen, prof falan falan falan Cübbeli ne anlatıyor? Ayet, hadis anlatıyor. Oluyor hurafeci oluyor. Çünkü bunların, bunu böyle konuşanların, bu ölçüyü ortaya koyanların dini imanı yok. Ayet-i hadise inanmıyor kadar. Ayet-i doğru okuyunca hurafı oluyor. Ayet-i inkar edince ne aydın profesör ya. Ha şöyle ya ağzından bal akıyor. Senin dilini yiyeyim ya. Bu Kur'an bu zamanda olmaz diyor işte. Bak aydın oluyor. Anladın mı? Ya ben bunların efendim solcu, komünist, ateist kanallara çıkmasına şaşmam. Ama şu anda bunlar belediyelerin sponsorlukları olan İslami geçinen, Müslüman sahipleri namaz abdesti geçinen, karıları başörtülü olanların kanallarında çıkıyor. Ben nereye gideyim? Nereye gideyim? Cehenneme gitmeyeyim de nereye gidersem gideyim ayrı dava. Ama bu gidişat iyiye gitmiyor. Efendim siyasetin, partizanlığın, maddi menfaatlerin, hırsların ve ihtirasların bu kadar öne geçip de Kur'an hassasiyeti, şeriat, sünnet, el hassasiyetlerinin bu kadar yerlerde süründüğü bir zaman daha görmedim. Ama ben söylüyorum, Allah için uyuyorum. Felihderil le an emrihi. Ayet okuyorum sana ya. Nur suresinin son ayeti. Yani sondan bir önce olabilir. Benim Sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden uzaklaşanlar, benim emrime muhalefet edenler, Resulümün emrine karşı gelenler, onun buyurduklarını tersini yapanlar ve yaptıranlar ve göz yumanlar sakınsın. Cübbeli Hoca uyarıyor. ne ya? Cübbeli kim? Allah uyarıyor. Benim bir peygamberim var sünneti getirdi, Kur'an'ı getirdi, sünneti getirdi. Kur'an sünnet, ehl-i sünnet. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Benim yolum budur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Benim dost doğru Kur'an sünnet, ehl-i sünnet ve cemaat caddesidir. Fettebi'û siz buna uyun. Ve la tettebi'û sübû. Her taraftan bir kafadan ses çıkar. Herkese kendine göre bir yol çıkarır. Yollara uymayın. Yol birdir, yollar çoktur. Hak birdir, batıllar çoktur. Fetteferraq abikum an sebilî. Sizi Allah'ın hak yolundan ayırırlar. Sonra cehennemde buluşursunuz bas bas bağırışırsınız. Çıkart bizi çıkart bizi. Mevla da buyuruyor zalimlerin yardımcısı yoktur. E şimdi, Emrine muhalefet etmeyin buyuruyor. E şimdi sen kaderi inkar. Bu işte ve bütün ilahiyatlardaki ekseriyetin zihniyeti alın yazısı kaderi inkar var. Yani alın yazısının kaderin ben bilmiyorum diyanete de bu bir soru sormak lazım. Heyetine mi heyetine birini sorun ses kaydı alın veyahut da neyse yani yukarıki heyetlere bir soru yazılı sorun alın yazısı var diyorlar işte efendim Allah her şeyi ezelden bilmiş yazmış ee, bizim de ne yapacağımızı Allah ezelden biliyormuş ee, böyle bir kader inancı var mıdır yok mudur Amentüdeki Amentüde var mıdır yok mudur inanmak zorunda mıyız değilmiş bir sorun ya bir de bu çıksın bakalım ya bu kadar ilahiyatlarda bu iş inkar ediliyorken yukarı sıçramaması bu bulaşıcı bir da biliyorsunuz itikatsızlık. Pek düşünemiyorum da onun için. FETÖ sıçramıştı burada sıçlar FETÖ. <gülüyor> FETÖ de imansız değil ki. Her yere bulaştı mademe bunlar da bulaşır. <gülüyor> Muhtezelesi, cebriyesi, mürciyesi, şiası duruyor Habibimin emrine karşı gelenler sakınsın. Bak sakınsın. Uyarıyorum sizi. Ayetlere, hadislere iyi bakın. Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetlerine iyi tabi olun. O ne buyurursa onu ve ma teakum rasul fekuduh. ne verdiyse onu alın. Ne emrettiyse. Şu haram haram. Bitti. Sakaltıraşı haram. Dört mezhepti bitti. İçki haram, kumar haram, faiz haram. Eğlence aletleri haram. Biz dünya eğlenmek için gelmedik bak ömrünü nerede harcadın, gençliğini nerede çürüttün, cevabını vermeden kıpırdayamazsın. 50 bin sene güneşin altında kalacaksın, sana eğlenmek için dünyada ömür vermediler. Okuda vaktimiz yok, Ebedi ahiret sırf ve evlenme yeri. Evlenme, eğlenme hepsi orada. Burada zaruret miktarı helal dairesine geçeceksin, sınırı geçmeyeceksin. Ha bak imsakta sınır koymuş. Bu sınırı aşma diyor. Tilki falan Bak diğer ayetlerde talak ayeti, nikah ayeti, işte üç talaktan sonra hani bağ kalmıyor, eşinden kopuyorsun falan falan. O ayetlerde ne buyuruyor? Tilki Hıdudu Allahı, diyor. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın aşmayın. Mutehdid Hıdudu Allahı ve uliakumuz zalimun. Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerin tek kendileridir. Üç kere talak verdin, daha nikah gitti daha imkanın yok diyor. Ancak bir hülle imkanı kalıyor, o da kimsenin midesi al, alacak bir şey değil. Ne gereği var o zaman üç talak veriyorsun birden veya da tek tek veriyorsun dokuz ayda üç dalakı verdin, e tamam. O zaman bitirdin işi. Benim sınırım burada diyor. Bunu açmayın, zalim olursunuz. Orada açmayın biliyorum. Şimdi bir an telefon etsen üç bir sayılır, nikahına devam et diyor. Ya hangi kitabı üç bir sayılır, İbn-i var o ya. Dört mezhep de yok ki böyle bir şey. Siz niye gönüfe davriyorsunuz? Aileyi, yuvayı kurtaralım. E yuvayı kurtaralım, yuvanın sahibi düşünsün yuvasını korumayı, kurtarmayı. Allah sınırını aşıyor, geçiyor. Hoca bu düzeltecek? Ağzının ayarı yok. Basmış kalayı, talağı. Ondan sonra gelmiş, üçte işte çocuğun var hoca efendi, ona göre fetva ver. Ulan otuz çocuğun olsa ben ona ona göre mi fetva vereceğim? Fetva senin çoğulun çocuğunla mı alakalı? Allah'ın kitabıyla alakalı. vecahil cahil, ve gafil. Ondan sonra. Durum bu. Ha imsak hakkında ne diyor? Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın yaklaşmayın. Bak talakta bile o kadar hassas konularda bile aşmayın diyor. İmsa gelince yaklaşmayın buyuruyor. Diyanetin zaten ben dediğim gibi bir takvimi tuttu. Ve şimdi orada da TGRT ile ihtilafları var da. TGRT eski temkin payının geriye çektiği için 15 dakika geride tutar. O da esasen doğrusu odur. Şu bakımdan doğrusu odur. Adamın Dişini fırçaladı, ağzına su açırdı, ağzını çalkaladı, burnunu çalkaladı derken bir temkin payı bırakmışlar eskiden. Düşen o temkin payına düşsün diye. E fakat şimdi o temkin kalktı. Şu anda son nokta. Takvimde yazan ondan ilerisi yok. Abadan da ileri kariye yok demiş yani. Oradan ileri e, geçemez. onun düşünü dikkat edecek. Birkaç dakika evvel ağzını burnunu çalkalamaya başlayacak yani. Ha ezana bakmayın siz. Mözzinin keyfi gelmiş, beş dakika sonra okur. Şimdi... Veyahut da önce okur. Yani bazısı da imsa iki dakika kala başlıyor. E sen şimdi iki dakika kalana kadar, iki dakikada ne, ne olmaz? <gülüyor> adam öküz yaraf edersin. Yani şimdi iki dakika, adam için az bir şey değil. <gülüyor> sen şimdi müezzinin keyfine göre bak. Saatini, saati var Takvimine bak. Şeye bak, ondan sonra nerede oturuyorsun kardeşim? Ona bak, çekme cedemesi, çekme köyü demişsin. Şimdi orayla orada bir dakika, bir buçuk dakika oynayan yerler var. Herkes kendi bölgesine göre şey indirecek. Oranı oraya göre hareket edecek. Anladın mı? Yoksa televizyonda Ankara'da zon okuyor. İstanbul'da açıyor. Deli misin? Mi? Serseri misin? Mesela. Ondan sonra Rize'de bir gün erken okudum müezzin. Beş dakika evvel hepsi açtılar. E şimdi dediler ki ne lazım gelir? E dedi ki tiyanet midir? Mühtülük müdür? Neyse. E dedi ki şey lazım gelir. Herkes bir gün orucu bir daha tuttur. Ramazandan sonra güne gün Adam da Belçika'dan arıyor. Diyor ki Hoca Efendi ne var? Ben de Rize'liyim diyor. Ben de mi yad edeceğim? Ulan Rizeliler iade etsin denmiyor. Orucu beş dakika evvel açan İspirli de olsa iade edecek. Yani Allah'ım Rabbi'm cehalet ve rezalet diz boyu ya, Diz boyu. Ama sana sınır konmuş kardeşim diyor yaklaşmayın. Ben sana diyorum müezzinin ezanıyla bakma. Birinin ayarı kaçmış beş dakika erken okuyor. Birinin ayarı kaçar beş dakika geç okur. Adamın keyfine kalmış. Belki karısı lafa tuttu kavga çıktı. Üç dakika müezzin geç okur yani. Sen takvimine bak da kardeşim, saatine bak. Yaklaşmayın buyurun. Eşik Aziz Bayındır ne diyor? Hilal kanalını açılmış. Tam tencere kapak meselesi. Hilal kanalına yakışır, hiçbir kanala yakışmaz Aziz Bayındır. Onlar ne yapıyor? Aziz, Ali Demircan da o kanalcı yani. O da oraya eklendi ya, Kasımpaşa'da millete yarı saat kalana kadar şey yedirdiler, Savur yedirdiler. Neymiş? Siyah iplik beyaz iplik birbirinden seçilemiyormuş. Efendim karşı tarafta Yavuz Sultan Selim'e bakıyor. Havada sis değilse, <gülüyor> 9'a kadar yiyebilirsin. Bu sabah mesela 8'e, 9'a kadar hava bayağı karanlıktı yani. Allah Allah! Siyah iplik, beyaz iplik. Şimdi bir de video hazırlamışlar. Bilmiyorum o video size de ulaştı mı? Ne kadar sapıklık videoları varsa size ulaşır. Hak şeyleri size çok zor ulaşır. Bir tane video yayınlamışlar. Şimdi sofinin biri geliyor, öbürü de ezan okunmuş, bir saat geçmiş hala yiyor. O da ona geliyor. Tövbe estağfurullah. Sen efendim ne yiyorsun ya? Savuruyorum ya. Lan savurma olur? Bir saat geçti ezanı diyor. Ulan diyor bir saat geçtiyse geçti diyor. Daha diyor hava karanlık diyor. Ben diyor sana diyor işte ayet okuyayım diyor. O sofu da güya, sarıklı çüppeli bir şey işte. Video yapmışlar. Şu an onu yay yaydımlar. Neymiş efendim? Ee, sen diyor ayeti bilmiyor musun? Neymiş ayet? işte. bak arası rakamını da öğrenmiş falan. Video çekecek ya şimdi yok Sevekülü veşrabbü'yu okuyor. Bilmiyorum Arapçasında okuyabilen birini buldular belki. Sapıklıkta sınır yok. Ayeti de okur ki milleti inandırmak için. Siyah iplik beyaz iplikten seçilinceye kadar yiyin için. Afiyet olsun. Peki o siyah iplikle beyaz iplik ne? Adam diyor ki ya diyor şu anda diyor siyah iplikle beyaz iplik seçilince kadar aydınlık var mı? Yok. O zaman yeriz diyor. E şimdi ondan sonra o Sofi de şaşırıyor. Allah Allah bu kadar tarikat var, cemaat var, diyanet var. ...benim şeyhim falan hepsi sapı o zaman diyor. Yahu diyor senin bu ayti bunlar bilmiyor mu diyor. İşte öyle yapıyorlar diyor. E peki diyor e, bunlara diyor niye siz bir şey demiyorsunuz bunlarla? Niye karşılaşıp da bunu ikna etmiyorsunuz? Bu millet diyor bu kadar erken savuru bırakıyor. O da diyor ki kardeşim diyor işte Cübbeli diyor... ...Fatih Altay'la benim konuştuğumu almış oraya videoya koymuş. Ondan sonra o bana demiş ki işte Az Bayındır'la falan toplanır mısınız bir araya? Ben de demişim ki ben tek başıma çıkarım atış serbest. Ben öyle kimseyle uğraşamam demişim. O lafı alıyorum. E diyor yani bizim hocalarımızın karşısına yani cübbeliler gelemiyor ki falan. Ha o sofide de şaşırıyor. Ya öyle mi demişti he. Ya senin hocanın ben karşısında niye çıkmıyorum? Yok niye çıkmıyorum? Senin hocanın bir defa bir, bir, bir, akıl denge testinden geçmesi lazım. Bir de benim geçmem lazım. Ondan sonra bununla beraber oturaladım. Çünkü adam siyah iplikle beyaz iplik seçilene kadar diyor. İyi e o zaman odayı karart. Siyah iplikle beyaz iplik hiç seçilmiyor. Akşama kadar yakartıyor. Ayet onu mu söylüyor? Ufuktaki ufuktaki siyah iplik beyaz iplik meselesine ufuktaki aydınlık çizgisiyle fecrin çizgisiyle geceden karan karanlığın giden karanlığın çizgisi seçildiği zaman söylüyor. Bu ufukta oluyor. Ufukta. Kazınbaşada değil. Kasımpaşa'dan karşı taraf Yavuz Selim duman kaplamış her yer. Zifiri karanlık, şehrin gazlarından ortalık görünmüyor. Üç gün hilal gözükmüyor havada. <gülüyor> Nereden iplik gözükecek? Sen efendim kalkıyorsun hala yenir diyorsun. O sonra benim hocamdan çıkamıyor. Ya senin hocamdan ne çıkayım? Adam gitti iplikleri koydu. Sahabe ikramdan radıyallahu mecman yani adam derken mübarek zat. Anlamadı. Bir siyah ipliği bir beyaz ipliği görüyor Onu görün, bunu görün derken bayağı yedi yani. Geldi dedi ya Resulallah. dedi. Bunu anlayamadık bu saatin dakikasını. Bu imsak ne zaman oluyor? Bu siyahı pek seçemedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki Sen de amma kafası enli adammışsın dedi yani. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en <gülüyor> hakareti aşağı yapmaz da en konuştuğu şey budur be dedi. kafası Kafan çok enliymiş dedi senin. Ne demek enliymiş? Ya işte Türk sesini söylemiyorum. Karşı taraf sahabe olduğu için bunlar olsa dibine kadar söylerim de. Karşı taraf sahabe Kafası çok enli adammışsın dedi. Yani sen dedi bu beyaz iplik, siyah iplik ufuktaki çizgidir. Ufuktaki çizgiyi sen buradan göremezsin. Onu ona göre belirleniyor. Görenler tarafından sonra o tespit ediyordu. Zaten aklım değişmiyor ki. Her sene aynı dakika. Ava gitti aynı dakika da oluyor. Bir kere tespit ediyorsun çünkü... Ben senelerce Avrupa'dan döndüm. Ramazanlarda vesairede. Her hafta sonu giderdim. iki gün oralarda sohbete gidelim. Ve gece dönüyordum bazı geceler. Ve gece imsak vakti... Yani aşağıda İstanbul'a yaklaşmışım. İmsak vakti orada olduğu zaman... Ben bakıyordum çünkü gökteyiz ya ufuk çizgisi görünüyor. Doğu işte sağ, sağındaysa solundaysa uçağın durumuna göre ne taraftan geliyorsan doğu tarafına bakıyorsun. Ve samimi söylüyorum şu andaki imsak diyelim ki üçü 28 sekiz geçe yirmi geçe aynı dakikada uçakta ol gidiyorsun bakıyorsun efendim sağ üst ve alt aydınlıkla siyahlık çizgisi beliriyor. Ben bunu gözümle gördüm ya o saatini. Ama aşağıya bunun yansıması yarım saat geç oluyor. Bir saat geç oluyor. Ya bu ne biçim adam bazı mühendir? Ya diyor gittim diyor kutuplara diyor bu işleri incelemedi diyor az daha ayılar yiyecekti beni. Yeselerdi seni bari de. Yani kutuplara gitme ayılar seni yiyecekti diye millete bir de ben sizin için çalışıyorum. Neymiş oruçlarınızı yedirmeye uğraşıyorum yani. Sen efendim ne lüzum var kutupları ayıların yanına gitme. Git uçağa, uçakta bile saat üç buçukta bir uçağa rastlatsan solda görüyorsun. Yani doğu sol tarafındaysa bakıyorsun çizgiler belli. Sen aşağıda iplik mi arıyorsun hala? Yazıklar olsun. Bunlardan uzak olun. Allah'a yakın olun. Hayırlı iftarlarınız olsun, mübarek olsun. Allah'a hafif muhafırat buyursun. Amin.